sonra burasıyla ilişkimi kesmedim. Yani 3 ay orada kalıyordum. 3 ay buraya geliyordum. Öyle bir 10 sene. O arada işte. Orada akademi mi peki? İrtibatta olduğunuz Fransa'da da akademide miydiniz? Yoksa bu sadece... Fransa'da şeyde okudum. Ardeko'da okudum. Ardeko. Çok iyi bir okul Serbest. Çok tutulan bir okul. Girmesi çok zor. Nüfus az. Hı. Az kişi alıyorlar. Yılda 10 yani. kişimi alıyorlardı. 4-5 bölümü vardı. Ee, ar deko, ar dekoratif, dezel dekoratif hmm. animasyon bölümü. Hmm. Ondan sonra işte bir yandan da film yapıyorduk. Şeyden, Kültür Bakanlığı'ndan e, sügvansiyon almıştık. Ondan sonra stüdyolarda çalışmaya başladık. Ee, animasyon stüdyolarında. O zaman çünkü Jacques Lang öyle bir şey yapmıştı ki animasyon film piyasasına ortak olmak istiyorlar. Japonlar çok üretiyorlar. İşte Kanadalılar üretiyorlar. Ve e, bir yerin kolaborasyon yapılıyor. İşte Avusturya, Kanada, İspanya ortak şeyleri. Neyli i̇şte, Evet. Böyle bir piyasanın içine girip e, şeyi Fransız animasyon sinemasını hı hı. E, ayakta tutmak istedi. Onun için de büyük stüdyolar kuruldu birdenbire. Çünkü vergi almadı. Hı hı. Ondan sonra harcamaları üstünden müthiş e, devlet yani mesela yarısına malzemenin e, şey karşılıyorsa yarısını da devlet karşılıyordu. Hı hı. O, o cins büyük bir e, ...finans yardımına... Bu geçti. hangi seneler bu e, 1900... Miteran... Miteran'ın şeyiydi o... E, 1982'den... ...itibaren başladı... ...öyle bir şey... ...ve başarılı da oldu... ...başarılı oldu çünkü... ...çok üretim oldu... E, ...çok işbirliği yaptılar... ...diğer ülkelerle... ...İspanya'yla falan... ...ve çok da kar ettiler... İşte o dönemde ben stüdyolarda çalıştım. Müthiş bir üretim. Çok yorucuydu tabii. Sabah 8'den bilmem kaça kadar. Diziler oluyordu çünkü. Öyle şey değil, bir küçük, küçük filmler falan değil. 52 bölümlük mesela. Ne bileyim yarım saatlik 52 bölümlük diziler. Hem iç pazarı hem dış pazarı. Dış pazarı, özellikle dış pazarı. Televizyonlarında da yayınlıyorlar mı? Tabii tabii. Yani bir, kültürün yükselmesiyle de çok Tabi tabii, tabii tabii. Türkiye'de çok oynadı onlar. Bibi folk, bebe Bebefok falan filan. Gibi <gülüyor> şeyler. Ee, filmler. Ondan sonra şey bir takım uyarlamalar yaptılar edebiyattan. Onlar Türkiye'de de oynadı. Geldiğim zaman gördüm onları. Biz Clementin'i biliyoruz galiba. Clementin evet o da vardı bir yıl film yaptılar böyle bir şeyin içindeydim ikinci kanalda çalıştım Fransız ikinci kanalda o da üretim yapıyordu ya yani herkes üretim yapıyordu iyi bir politikayla aslında Jack Lang götürdü bu işi böyle bir çalışma hayatı o arada durdurdum şeyi yani bizimkiler çünkü büyük şehirlere kitlelere e, hitap eden şeyler değil, sanatsal şeylerdi. Hı hı. Böyle dizi, filmler çünkü çocuklara hitap ediyor. Hı hı. İşte belli bir yaşa kadar olanlara hı hı. hatta büyükler bile oturup seyrediyordu. Fakat bizimkiler öyle değil. E, daha çok işte estetik ağırlığı fazla olan hı hı hı. belli biraz belli bir felsefe taşıyan. Yani e, bir çocuğun böyle kolaylıkla se seyredebileceği algılayabileceği şeyler. Muhtemelen diye. göndermeleri de var animasyon dışında da. Hani evet. Önceki görsel Tabii. sanatları. Tabii. O yüzden ben onlara zaten şey olarak da bakmıyorum. Ee, animasyon diye de bakmıyorum. Yani bir, öyle bir ne diyeyim, sanatsal aksiyon diye ee, Hala da öyle bakıyorum. Ee, Bu şey şeyi sorabilir miyim? Sizin buradaki mezuniyet işiniz de yani evet. İstanbul'daki evet. akademiden mezuniyet için evet. yaptığınız iş de animasyon işi, değil mi? Yanlış mı biliyorum? Ee, Bitirme. Evet ilk ilk filme öyleydi hmm. Animasyondu. Evet. O zaman onu evet evet. O tabii tabii ne çok şey, 40 sene de. Evet ya yani, yani. o o o çok enteresandı. Şimdi ben e, akademiye e, girdiğim zaman çok güç bir. Sınav. Bir de azdı, akademi azdı. Dün gittim akademiye. Hı hı. Ondan sonra oradaki atölyelere çocuklar beni davet ettiler. Ee, da tanımıyorlar, etmiyorlar ama öyle bir şey. Ee, girdim, o tiner kokusu e, benim orada okuduğum zamanki tiner kokusu aynı. Atölyenin ortasında modeller üşümesinler diye e, soba kurulur. Hı hı. Gene, gene sobalar var. Şey Baktım çocukların kılık kıyafeti davranışı aynı. Tuhaf oldum yani böyle bir heyecanlandım. Gençliğime gittim. Çünkü orada çok mutlu bir öğrencilik hayatı sürdüm. Gerçekten. Çünkü gazetecilikte okuyordum hmm. İstanbul Üniversitesi'nde Liseden çıktıktan sonra. O gazetecilikte tabii İster istemez siyasal 68, 67 hmm. olduğu için 68'e bağlayan baharda, hmm. şeyde 67-68 yılında, ister istemez o siyasi hazırlıkların içinde hmm. olduk. Çok kozmoparitti. Birazcık sert geçiyordu üniversitede bu gazetecilik siyasi, siyasi olaylar tabi iktisat fakültesine bağlıydı evet. benim e, gazetecilik enstitüydü o zaman hı hı. E, bir bu, bu gazetecilik enstitüsü İstanbul'da bir de basın yayın yüksek okulu vardı hı hı. Ankara'da hı hı. bunlar bugünkü şeyin e, çekirdekleri hı hı. E, iletişim fakülteleri. Ondan sonra işte orada siyasi olaylar... Sert dediğiniz e, hareketli mi şiddetlerinin ikisi bir derbe? Sert, sert. Çünkü işte faşistler, sol görüşlü öğrenciler, daha başka görüşlü öğrenciler, e, her şey örülüyor. Hı -hı. Ve bayağı çatışmalı. Hı -hı. Forumlar yapılıyor. Orada çatışmalar var bombalar patlamaya başladı orada burada. kapılarda mapılarda falan. ondan sonra ben de zaten resim tutkusu olduğu için ben de dedim ki şey yapayım akademiye sınava gireyim Ağustos'ta sınava girdim bu şey, üniversite işgalinden sonra zaten biraz da uzaklaştım bir Bozcaada'ya gittim hiç kimse yok Bozcaada'da bir tuhaftı ...böyle şeyle giriliyor... ...askeri bölge... Ee, ...hüviyetinizi soruyorlar... ...ne kadar kaç gün kalacaksın... ...ne yapacaksın burada falan... ...ben de denize gireceğim... ...bir hafta falan kalacağım... Ee, ...inanılmaz bir şey yani... ...hiç kimse yok... ...bir Ankaralı bir aile vardı... ...dıştan gelen, adı dışından gelen... de ben... ...hiç kimse yok... ...deniz kıyısında... ...tek ben giriyorum o mükemmel denize... Onu çok etkiler Kekik kokuyor her taraf. Çam ağaçları yani inanılmaz bir şeydi. Tek cennet olmuş. Cennet gibi bir şeydi. Ve iki şey Türkler ve Rumlar. Tamamen iç içe girmişler. İç içe yaşıyorlar. Yani öyle bir şey yok. Ee, mesela şöyle bir şey görüyordum. bir e, Hristiyan cenazesinde bakıyorsun Türk çocukları buhurdan sallıyorlar Şeyinde, kortejde falan. Öyle bir e, sıkı bir şey. Ve hala da e, tanıdığım ailelerden, Yunanistan'a giden Rumlarla ilişki. onlara kahve yolluyorlar. Evet. Bunlar bir şey yolluyorlar onlara. Zaman zaman buluşuyorlar bana Tatlı bir şey vardı. Aralarında böyle tatlı bir ilişki vardı. E, ondan sonra işte akademiye girdim, sınavlara girdim. İyi bir puanla kazandım ondan sonra 5 yıl kadar o, akademi çok sakin yani ideolojik farklılıkların olmadığı bir topluluk zaten küçücük bir topluluktu hoş bir öğrenim yani deniz kıyısında de zaten yerler çok güzel ondan sonra arkadaşlıklar güzel sıkı bağlarla birbirimize tutunmuşuz Biz orada grafik okudum grafik okuduk grafik okurken e, film arşivi ve sinematek şey vardı. Onlar da zaten biraz birbirleriyle farklı düşünüyorlardı. Biris Türk sinemasına film arşivi Türk sinemasına odaklanıyor. Zaten kurucuları arasında Türk sinema yönetmenleri var. Çok güzel bir şey arşiv oluştu. Sağlam bir arşiv oluştu. Sami Şekeroğlu bunu çok iyi çok iyi kurduk. gidiyorduk film seyrediyorduk orada bize o da veriyordu yararlanıyorduk 16'lık filmler seyrediyorduk böyle şey imkanı yok ki dijital imkanlar yok ki e, filmi takıyorsun seyrediyorsun işte grafitin filmleri ondan sonra eski burlesk filmler e, hepsini bize bütün imkanları açıyordu biz de sinemaya epey meraklıydık. Orada, Orson, Welser, evet. Seyri yok bilmem. Bütün klasikleri. Bu ee, dediğiniz film arşivi de sinematek. Sinematek de sinemateke e, bağlı olarak e, bütün yeni filmleri getiriyor. Çünkü o zaman e, buradaki vizyona giren filmler mesela dünyada bir film çıktığı zaman e, piyasaya e, yedi Hı. sene sonra falan geliyordu film eskiyor ve bizde vizyona giriyor. Yedi sene sonra. Ee, şey bize, bu sinematek bize dünya sinemasının e, filmlerini sinematek derneklerinde üye oldukları için geliyordu yeni filmler. En yeni filmler gelebiliyordu. Ondan sonra animasyon filmler şey getiriyordu. Romanya'dan, <Gülüyor> işte Czechoslovakya'dan, Japonya'dan böyle gösteriler yapıyordu. Her iki dernekle de çok güzel gösteriler yapıyordu. Bizi doyuruyordu. Bunun dışında da e, kültür merkezlerinin, mesela Fransız Kültür Hı. Merkezi'nin sinema şeyi var. Amerikan e, şeyi şimdi kapandı orası. Hı, yok, evet. Pera e, otelinin yanındaki Hı. bina orada Amerikan filmleri gösteriliyordu. Hepsi kendi filmlerini gösteriyorlardı. Biz de biz de i̇şte sinemaya çok meraklıyız. Sinema dilini algılamaya çalışıyoruz çok farklı çünkü biz iki boyutlu şimdi bir şeyde çalışıyoruz, ortamda çalışıyoruz, e, çiziyoruz. Halbuki sinema zaman boyutu içinde tasarlanıyor. Yine görsel malzeme var ama bize yakın olan hı hı. E, bizim anlamadığımız zaman boyutu var. Onu diziyorsun görüntüleri ardarda. Arda. O ayrı bir dil. Ne yapabilirdik? Yeşil çama girebilirdik, asistan olabilirdik, sinemaya böyle şey yapabilirdik, girebilirdik sinema yaşamına. Fakat biz bunu nedense tercih etmedik. Ee, Dedi ki e, animasyonda sinema olduğuna göre bir kendimize bir dil oluşturalım, bir üstup oluşturalım, daha sonra film yaparız. Bunun üzerine. Ee, ilk denememizi Meral'le birlikte işte bu bir film bitirme tezi e, şey e, akademiyi bitirme tezi olarak aslında öyle bir programında öyle bir şey yok film hı. yok hı hı. Fakat ben öyle şöyle dedim işte televizyonda o sıralarda reklam filmleri var hı. E bu grafiği ilgilendiriyor Şimdi ikna etmeye çalışıyorum. E, demek ki bizim şeyi ilgilendiriyor. Bizim e, bölümümüzü ilgilendiren bir şey. E, hoca bakıyor. Aa, doğru diyor. Orada da çizgiler vardı, e, Doğru. Ondan sonra e, peki konu e, konu biraz e, hafif siyasi bir konu. Ben de dedim ki çevre kirliliğine karşı bir protesto film. Tamam dedi. Yap. Yani yok bizim programımızda film yapmak Hı. yok ama niye olmasın dedi. İkna edebildim. Genellikle ben insanları ikna edemem ama orada e, ikna oldu. Ondan sonra oturduk. Üç buçuk dakika falan sürüyor film. E, oturduk onu üç ay içinde yaptık. Ben şimdi hayret ediyorum. Hiçbir şey bilmiyoruz çünkü. Vedat Ar'ın şeyinde Filmar diye bir stüdyosu vardı. Reklam filmleri yapıyordu. Aynı zamanda bizim okulda da hoca. E, bu René Clair'in e, filmlerinde falan çalışmış Fransa'ya gittiği zaman. Ondan sonra onun atölyesinde çiziyoruz. E, i̇şte denemeler yapıyoruz. Böyle yan, yanmış filmlere Perge'nin ucuyla o şey şey ucuyla e, ince, ince çivisiyle Hı -hı. E, çiziyoruz kare kare. Orada öyle denemeler yapıyorduk. Çünkü banyo yapma imkanı yok bilmem ne. Çok zor bir, bir işte o şey. Banyo ediyorsunuz, kopyasını alıyorsunuz bilmem ne. Bu uzun bir iş, masraflı bir iş. Bizim paramız bulumuz yok ki. Ondan sonra öyle denemeler yaparak, e, filmleri izleyip nasıl yaptıklarını çözmeye çalışarak filmi yaptık. E, montajını yaptık filmin götürdüm sınav günü. İşte o zaman arşiv akademinin içindeydi. Hı. Şeyde değildi, zincirli kuyuda değildi. Sami Şekeroğlu bir makina getirdi, Koyduk makineye Oynadı jüri. Ondan sonra herkes çok beğendi. Ondan sonra ben de ödül aldım. Hı. Birincilikle bitirdim ve bir de ödül verdiler. 1200 liraya o zaman parasıyla mal etmiştik filmi. Bana akademiden ödül olarak 2500 lira verdiler. <gülüyor> Böylece kâra geçmiş oldu. Sonra öyle başladık. İtalya'ya gittikten sonra. İtalya'da işte dil öğrendik. Çok güzeldi yani bir de birçok şey seyrediyorsun. Kütüphanelere gidiyorsun. Ondan da devamlı bilgi birikimi böyle birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bambaşka bir şekilde görmeye başlıyorsun dünyayı. Sonra oradaki öğrencilerle yaşamak çok güzel çünkü bütün dünyadan öğrenciler geliyor. Şili'den geliyor, Japonya'dan geliyor. Bütün dünyanın insanlarını tanımaya başlıyorsun. <gülüyor> Ve bir de tabii siyasi olayların daha organize olduğu bir şey. Hani eğer öğrenciler bir manifestasyon yapıyorlarsa bu sendikalara bağlı olarak mesela çok organize. 74-75 70 evet 74-75 evet. işte Bolonya'ya gidiyoruz sokaklar dolu kırmızı bayraklar orası komünist bir şeydi kırmızı bayraklarda dalgalanıyor. işte bir yani, kafa böyle meydanı doldurmuş birisi konuşma yapıyor yankılanıyor meydanda sesler falan ee, çok heyecanlıydı ama asıl önemli olan tabi bizim orada bir şeyler öğrenmemizdi. Ondan sonra Urbino'da Meral bir burs aldı. Animasyon okula gene İtalya'ya. Ee, orada kaldık bir süre. Ee, çok güzel bir okuldu. Orada Meral bir film yaptı. Onunla ödüller kazandı. bir Kedi diye bir film yaptı. Ondan sonra da e, Türkiye'ye döndük. Ee, ve Fransa için hazırlanmaya başladım. Ardeko film. için yani. Ar Ardeko için değil de film yapmak, için. yapmak için. Ondan sonra ben Ardeko'ya girdim. Yani e, bu İpler filminin <gülüyor> sübvansiyon almasından sonra <gülüyor> ben Ardeko'ya girdim. Onun da şeyi şu bürokrasinin evet. çarkının içine takılıverdik. <gülüyor> ee, neydi? yani Öğrenci olarak gitti. Gitmişiz. Merak çünkü plastik sanatlarda, vensende, sinema bölümünde okuyordu. E, e şimdi Kültür Bakanlığı sübansiyonu verdi. Yapabilirsiniz dedi. Tam. Prodüktörler. E, çalışma Bakanlığı diyor ki e, çalışma izinli olması lazım. Hı. Kültür Bakanlığı. Diyor. Kültür Bakanlığı da yani böyle Mesela bir, bir çalışma oldu. evet tam evet. öyle. Böyle bir buçuk yıl kadar şey oldu. Ben de o arada Ardeko'ya girdim işte. <gülüyor> Sübasyon <gülüyor> çıkana kadar <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ondan sonra orada okuyordum. Daha sonra üniversitenin bir şeyinde Stefan Yerasimos'un tanıdığı bir üniversitenin bu, bu şeylerle ilgili bu tip e, ...işlerle ilgili bir seksiyonu var. Hı -hı. Oradaki kişi çözdü meseleyi. Yani öğrenci, öğrenci Hı -hı. olduğu için çalışma izni alamıyor. Çalışma izni alması lazım sübvansiyonun e, debloke olması için. O çözdü. Ondan sonra işte vali izni verdi. Çalışma izni e, e, Oradaki oturma kartının Hı. statüsünün değişmesi konusunda Hı. statü değişince Çalışma Bakanlığı şeyi vermek durumunda kaldı. İzni. Yani izni vermek durumunda kaldı. Yerasimos olmasa belki olmayacak. Belki olmayacaktı. Yani Yerasimos Hı. şey yaptı araya girdi. Araya girdi Mademassia ile konuştu. Asya Mademassia ile hatırlıyorum. Mademassia'da şeyi bu çalışmanın düzenini bildiği için orada onu çözdü. Evet. Yani yasalara ve şeylere dayanarak e, ne derler e, e, tüzüklere falan dayanarak e, emniyet teşkilatının bütün yapısına dayanarak şeyi çözdü. Ondan sonra debrüfüldü bana. Ve filmi yapmaya başladık. Şey böyle yani. O, o, o, o arada ben <gülüyor> hadi koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama sizin böyle şey, bürokrasiyle derdinizin bittiği gelmiyor yok gelmiyor. Bürokrasiyle dert bitmez. <gülüyor> bitmez. Yani çocukluğumuzdan, doğduğumuzdan itibaren bitmez o. Bitmez. Mutlaka e, e, bizi bir düzene sokmaya çalışacak olan bir <gülüyor> şey olacak o. Ama bir, siz, bir, bir, bir kuruluş. kuruluş evet. Ama bürokratların da paramparça olduğunu evet. söylüyorsunuz. Evet. Dünyalarında. Bürokrat da iç dünyalarında. İç dünyalarında şey çünkü e, insan ne olursa olsun nasıl koşullar altında olursa olsun kendiyle hesaplaşan bir şey. E, bir varlık. Hı -hı. E, bütün hırslarına yenilse bile eninde sonunda o hesaplaşmayı yapıyor. O yüzden bir karma karışık. İlişkiler açısından da karma karışık. Her şeyde bürokrasinin çeşitli işte kendisinin çalıştığı şey vardır. Bir seksiyon vardır. Orada. Ee, o işleri çok iyi de ötekine karışmaz mesela. Öyle bir sanki düzen varmış gibi. Fakat genel işleyiş aynı. Bu hep böyleydi. Bundan sonra da böyle olur. Ee, şaşırtıcı bir şey. Bir sürrealist bir şey geliyor bana. Ee, fakat böyle e, kullanılan bir çok kullanılan bir malzeme. Yönetimler tarafından kullanılıyor. Bir koruma aracı olarak kullanılıyor bence. Bu benim tamamen kişisel görüşüm. Çünkü e, yani bu, bunları inceleyecek nitelikte bir bilgim yok. Ama yaşadıklarımla, gördüklerimle e, böyle bir yorum yaptım. Üstelik de bu sergiyi yaparken de böyle işte ben bürokrasiyi şöyle eleştireyim falan filan diye bir şey de yoktu aklımda. Hı. Tamamen tesadüfi. Tamamen tesadüfi. E, çünkü konularımız zaten böyle yönetimlerle falan ilgisi olduğu için filmlerimizin de e, yaptığımız çizimde. Efendim? Kendiliğinden gelişti. Ben. Kendiliğinden gelişti. E, yaşamımızın içinde bu var. Hepimizde bu var. Hepimizin içinde yaşamımızın bir parçasını bir şekilde... Siz radyocu olarak kendinizi ifade ediyorsunuz, ona göre seçiyorsunuz, kendi yaşamınızı da sizi etkileyen şeylere göre seçiyorsunuz ve iletiyorsunuz, öyle bir ilişki kuruyorsunuz. Bir bilim adamı da öyle, bir müzikçi öyle değil mi? O da öyle. Yani kendimizi konuşurken, annemiz de babamız da konuşurken de öyle değil midir? Yine de tüm bu 24 24 resme baktığımızda biraz böyle bir intikam dalıyor da musunuz? <gülüyor> Vallahi biraz içimi döktüm. <gülüyor> i̇çimi döktüm. Sayın. İğnelemek istedim. Evet. Biraz iğnelemek istedim. Çünkü hakikaten komime gidiyor bazen. Pek fazla onlarla aynı fikirde olamayacağım. Yani olamıyorum. Bakıyorum da gerçekten değmez. Yani o, o, o katılık davranışlardaki katılıktan Hı -hı. bahsediyorum. Hı -hı. Me metottaki katılıktan bahsediyorum. Yoksa kendilerinin belli bir aslında sanıldığı gibi bir düzenleri yok. Ee, görülen o zaten. Evet. Yok. Paramparça. Ee, ruh durumları da paramparça. Psikolojileri paramparça. Ben öyle görüyorum. Belki de öyle değildir. Ama ben öyle görüyorum. Değmez diye düşünüyorum. Ee, hep sıkıntıyla... E aman işte eskiden şöyleydi. Bu Fransa'da da böyleydi. Bütün İtalya'da falan da öyleydi. E mesela diyelim ki kartınızı yenilemeye gidiyorsunuz. Bir takım yerlerden geçiyorsunuz. Bir evraklarınızı tamamlıyorsunuz. E bakıyorum hiç, hiç gerekmiyor. Bunlar hiç gerekmiyor. Zaten ben oradayım. Küçücük bir kağıtla, küçücük bir şeyle halledilecek bir şey. Kağıt meselesi değil bu. Mümkün olduğu kadar engelleme meselesi. Mesela onu Fransa'da da gördüm epey. E, mümkün olduğu kadar bıktırmaya çalışıyorlar. Yani işi takip ettirmemeye çalışıyorlar. O sorundan kurtulmaya çalışıyorlar. Ama olmuyor. En de sonunda e, bir takım kuruluşlar, bir takım yasalar koruyor. Olmuyor. Ama mümkün olduğu kadar erteletmeye çalışıyorlar o şeyleri. Aksiyonu etmeye çalışıyorlar. İşte bir gösterilerde falan da böyle değil midir? Ee, i̇şte şurada gösteri yapmayacaksın da şurada Tabii. yapacaksın. Ama yapılıyor işte gösteri yapılıyor. Eninde sonunda yapılıyor. Şurada gösteri yapmayacaksın dediği zaman bir nedeni yok. Bir şey yok. Bir tehlikesi de yok aslında. Ama belli bir takım e, anladığım kadarıyla şeyleri e, referansları yok etmeye çalıştıkları için engellenmeye çalışıyor Olmuyor. Bu Olmuyor. referanslar da politik referanslar bu tören değil mi? Politik referanslar tabii. Ya da kültürel. Kültürel referanslar tabii. tabii. E, o, yani engellenemez. Onları engellenemez. En de sonunda en de sonunda ne yapıyor? Kendi şeyine de uydurup kendi kültürlüğü e, e, çerçevesi Dünyalar. içinde bir şeylere uydurup e, orasından burasından kendi kararlarını da deliyor. Böyle bir şey. Bunu ben anlamıyorum işte. Anlamadığım Hı. nokta bu. Yoksa e, biz e, toplumlar e, hiçbir zaman kuralları böyle yok işte ben e, şunu yapmam, bunu yapmam de, dediğimiz yok ki. Hı. Düzen içinde yaşamak istiyoruz. Ama bu düzen olmuyor. Onların koydukları şeyler düzen olmuyor. Kendi istedikleri bir şey dediği yönetimlerin e, onlara buyurdukları, onların da uyguladıkları şey oluyor en de sonda evet. Saçma bir şey oluyor yani. <gülüyor> Tek, <gülüyor> aklım almıyor tip şeyleri. O yüzden ben de e, işte böyle başladım. Başlarken de zaten ile başladım. Yok, tam, Çünkü... Valla me mekanına geldiğiniz anda karşınızdaki iş mi? Evet. Tam karşıda şey, büyük, en büyük tuval o. Şimdi ona başlarken zaten kokteyl derken e, hepimiz kokteylleri bilir, biraz karma karışıktır O parçalama şeyini birazcık da o kokteyl sanıyorum verdi. Çünkü istersiz demez kokteilde e, böyle bir şey çıktı ortaya. Zaten parçalayarak yaptım şeyleri, figürleri, ilk e, şeydeki e, soldaki şu figür üstüne tünemiş olan ötekinin üstüne tünemiş olan üst üste olan iki Hı -hı. personaj evet. onlarda zaten suratlar falan ifadeler de biraz parçalanmış Hı -hı. E, böyle çıktı evet. ondan sonra e, saat yedi altı buçuk yedi arasında olur genellikle Peki dedim, acaba 8'de ne yapacak, 9'da ne yapacak? Böylece <gülüyor> böylece şey e, 24 saat böyle çıktı. Sonrasından yani. evet. Mesai sonrasından başladınız aslında. Mesai evet. sonrasından başladınız. Evet. Şey. evet, bir de yani kokteylin şeyi, yapısı bana uygun gelmişti. Ee, en uygun, en karmaşık, en e, e, kimin e, eli kimin cebinde belli, o, belli olmayan bir ortam. O sırada ne paylaşılıyor? Evet. O da belli değil. Evet. Çok böyle ne? böyle bir, bir şeyden çıkmıştı. Yani demek ki bu tesadüf o zaman doğru bir yere oturdu. Serginin şeyi içinde. Ee, böylece yer Yoksa ben böyle düşünüp taşınıp da şöyle yapayım, böyle yapayım diye değil. O galiba daha iyi oldu. Yani bu kendiliğinden olması... Daha doğru oldu. Burada şeyden, e, mesela yağlı boyalarınız var ama mürekkep kullandığınız evet. işler de var. Evet. Yani aslında bir izleyici gelip kapısı da Sanki retrospektif mi izliyoruz acaba diye. Çünkü genelde evet. sanki bir tutarlılık mı? Yani yağlı boya işler. Evet. Evet. Ama bir seri içerisinde işte hani evet. mürekkeple başlayıp sonra bir anda şeyle, yağlı boya. Bunun tesadüf dediğiniz şeyle bir ilişkisi. Ee, bunun bizim kullandığımız malzemenin alışkanlığıyla. Çünkü biz filmleri Mürekkeple yapıyorduk, tarı tarıyarak mürekkeple yapıyorduk. Bu, bu şey. Fakat ben burada tabii e, sinemadan farklı olduğu için e, biraz farklılaştı, şey farklılaştı. Ama teknik aynı. Bir de şeyi çok seviyorum, mürekkebi çok seviyorum. Çok transparan, e, çok kalıcı bir de bunlar. Pelikan mürekkebi kullanıyorum. Şimdi Pelikan şimdi üretim yapmıyor. Ondan sonra taramak yavaş yavaş e, ışıkların işte kişilerin ifadelerin ortaya çıkması beni çok eğlendiriyor. Hı hı. O yüzden e, bir de e, yağlı boyaya göre e, daha az zamana çünkü yağlı boy kurumasını bekliyorsunuz. Evet. Bir, bir süreç var. Hı hı. Burada e, çıkıyor. yani uzun sürüyor hı. çünkü üst üste üst üste şey yapıyorum ama, işte çıkıyor ortaya eninde sonunda bir de şeyler ebatları büyük boyutları büyük şeyler yani yüze yetmiş kağıtlara yaptım ee, ve yapmaya da devam edeceğim çünkü çok transparan bir sonuç elde ediliyor yani sürdüğünüz zaman mesela gökyüzü yaptığınız zaman gökyüzü Boya da bitmiyor sanki arkasında bir boşluk varmış gibi e, mürekkebin öyle bir şeyi var hmm. öyle bir avantajı var çünkü üst üste geldiği için bir yerde koyulaşıyor bir yerde açılıyor üst üste gelen boyalar katman yaptıkça koyulaşıyor ya hmm. ondan sonra yağlı boyayı da çok sevdim hmm. sevdiğim bir malzeme olduğu için hmm. bir de çok dayanıklı bir malzeme. Bir de çalışma sonuç şu bakımdan kolay, mesela diyelim ki bir personajın portresini yapıyorsunuz, bozuldu. Onun üstüne tekrar sürüp yapabiliyorsunuz. Mürekkeple o şans yok. Baştan. Baştan, onları çok yaptım. Evet. Bozuldu, çıkarıp attım. Sonuna doğru geliyordu. Kaç defa bozuldu, onları attım, tekrardan yaptım. O da sinir bozucu bir şey oluyordu biraz. Bu birkaç senelik bir. Evet iş, değil mi? Evet. Dört evet. senem de bir. İki şey. iki iki buçuk. İki buçuk sene, sene. ol. Evet. Ama tasarımı Paris ve İstanbul Hı -hı. arasında oldu bunlar. İlk defa şu şeyi personajları Paris'te yaptım. değilim şeylerini duvara koydum falan. Arkadaşlar gelip, aa bu. Bambaşka bir dünya falan diyorlar. Yani de. siz aslında personajları tasarlayıp sonra böyle bir kompozisyon içine yerleştiriyorsunuz. Evet, evet. Öyle evet, Öyle oluyor, şey. öyle oluyor. Yani bir e, hem öyle yapıyorum yani hem tuval, de... için üstünde çıkmıyor gibi yani, yani yok, bir yandan başka bir Tabii. E, e, veyahut da e, şeyin ana fikri neyse e, diyelim ki konser. Konser, şuradaki konser. Şimdi konserde şey var, kocaman e, tip var. Yani konseri dinlemeye gelmişler. Bir de konser grubu var. Konser grubu da bir tuhaf. Bunlar da bir tuhaf. Şimdi ben şunu ve şunu yaptım. E, yani, yani şu e, iri yarı e, İzleyici, bürokrat yaptım. Bir de şu iç içe geçmiş havada uçan ne, yani ne düşündüğü belli olmayan bir müzisyen havada uçan müzisyen yaptım ondan sonra bunları e, ilave ettim yani ana fikir şuydu hı hı. Şu ikisi ana fikir. Tam orada demin senin sorduğun soruyla ilk sen malzemenin çeşitliliğinden bahsettin Heh. ya bir izleyici olarak evet malzeme çeşitli evet. ama bir bütünün parçaları halinde düşünce kolajları görüyoruz sanki. Öyle, bir karenin öyle. içinde. Ama tabii bunlara bağlı olarak ben onları evet. yerleştiriyorum. E zaten kolaj gibi bir evet. şey. Kolaj gibi bir şey. şey Yani böyle bir topluluk kolaj gibi bir şey. Ee, esnek. Ya yani bürokrasi esnek bir şey. Her zaman, yani yönetimler diyelim kullanıyorlar. Çin'de falan da çok görülmüş bir şey bu. Orta Doğu'da o yükselme döneminde Arapların olduğu şeylerde çok görülmüş bir şey. Şimdi bürokratları kendi şeyi, kendini korumak için e, ya da bir takım sorumluluklardan uzaklaşması kullanıyor. Bürokrat onun söylediği şeyi uyguluyor. Fakat bürokrat gerektiğinde onun aleyhine de dönebiliyor. Esnek bir yapıya sahip. Çok esnek yapıya sahip. Yani bütün bu dünyada Amerika'da falan da şey yaptığınız zaman onu görebiliyorsunuz. Yani o çok esnek bir şey. Yani Katı bir şey değil. Fikrin kendisinin de bir önderiniz evet, yani. Evet. Evet, evet. evet. O, o çok. Okuması. Evet. Çok ilginç bir şey yani bu bu yapı bürokratlar çok ilginç. Yan yandan da ama kolaj şeyin hmm, hareketi de aslında sizin kontrolünüze veriyor. Evet, evet gibi. Evet, Duvarlar evet. çok hareketli aslında evet. çoğunluk. Ben yani onları çiziyorum. Yani bunları bunlar kolaj falan değil. Yani hazırladığım bir kolaj değil, çizerken kendi kendine oluyor, kendi kendine geliyor. O, o şey kolay, çünkü tamamen spontane, Hı -hı. tamamen kendiliğinden doğan bir şey oluyor. Orada zorluk çekmiyor. O kendi kendine birbirine etkili, yani şunu kuvvetlendirmek için, bunları koyduğum için Orada da aynı şekilde kuvvetlendirmek için. E, mekanı falan da çarpıttığım için hı hı. o da kolaj gibi görünüyor. Mekanı deforme ediyorum. Yani şuradaki mesela şu masanın büyüklüğü çok saçma Evet, evet bir şey. Yani bu kadar büyük bir bardak. Fakat bunların insanlar hiçbir zaman ya o bardak ne kadar büyük falan diye sanki normalmiş gibi görüyorlar. Bu arada deforme ettiler. Şu şey bakabilir miyiz beraber? Hangisi? Deniz kristici o Tam da değil mi? Şu. ikinci Tan Tanrı'nın huzurunda. Evet. Tanrı'nın huzurunda hesaplaşıyor. Şeyden sonra. Çünkü o, o, onu, onu şu şekilde düşündüm. Eee e Ge gece uyuyor. Uy uykusunda bir kabus görüyor. Hı -hı. Yani kendisini pek e, emniyette görmüyor. Hı -hı. Ondan sonra bir toplantı oluyor. Kredin 3'ünde böyle Hı -hı. bir yerde. Hayır Hı -hı. esas hayatta. Hı -hı. E, toplantıda hep böyle hani biraz gözden ırak yerlerde toplanılır da. Hı -hı öyle bir toplantı oluyor. Karma karıcık bir toplantı. Hı hı. Ondan sonra döndüğünde ee, bir hesaplaşma içinde oluyor. Şey din din, din dinleri koydum buraya. İşte Yahudilik, Müslümanlık, Budizm, Katolik ee, şey ikisini Hristiyan olarak sayıp şey Katolik, Ortodoks. Ortodoks. Ortodoks'u da özellikle koydum çok şey, çok tutuculuğundur ya yani Ortodoks'lar. Karnabahar'ın özel bir anlamı Karnabaharı var. Karnabahar'ı da şöyle düşündüm, ben öyle düşündüm tabii aslında, tamamen ki beni düşüneceğim. Ee, tek gerçek olan şey <gülüyor> burada. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok Çünkü o başka bir anlam yükleyemezseniz, Karnabahar'ı işte. <gülüyor> <gülüyor> Ötekilere yükleyebilirsiniz, Eksinin kuşa yükleyebilirsiniz, haberci değil. diyebilirsiniz, işte Tanrı'nın bilmemesi diyebilirsiniz. Hiç, her şeye bir, bir şey bulursunuz <gülüyor> fakat bu karnıma kendi başına, karnıma, karnıma. başka bir anlam <gülüyor> veremiyorsunuz <gülüyor> diye düşündüm ben. Evet, evet. <gülüyor> Olmayabilir de öyle, öyle düşürmeyebilir de. Ee, hoşuma giden şey şu oldu herkes özgürce bir yerinden tutabiliyorlar. <gülüyor> Eğleniyorlar insanlar. İzleyenler gülümsüyorlar. izleyenleri söylüyorum. <gülüyor> söylüyor. O şey ilişkisini kurdu. <gülüyor> 24 resim izleyicisiyle benim tam istediğim gibi ilişkisini kurdu. Az önce sözüm ettiğiniz tesadüfen buradan geçen beyefendi gibi. Evet. <gülüyor> evet, evet. Zaten bunların Tesadüfi olması, daha önce kurgulanmamış olması, kendiliğinden çıkması bence <gülüyor> izleyiciyle e, bağı kuruyor. <gülüyor> Çünkü ben arama bir başka bir şey sokmadım. Yani resimle kendi arama başka bir şeyi sokmadım. Onun için herhalde e, yakınlık hissediyor izleyici. Evet. Öyle düşünüyorum. Çünkü herkesin bir düşüncesi var, herkesin bir duygusu var. O çerçeve içinde zaten kendimizi ifade ediyoruz. Değişmez bir şey. Değil Tepkilerimiz o çerçeve içinde oluşuyor. Ona da işte bir böyle düşünüyorum diyorum. Benim ideolojim <gülüyor> bu diyoruz falan. Ona yok, o... Ama yani, yani zaten öyle... söylediniz mi? Tesadüf açıklık, aranıza bir şeyin girmemesi. Daha doğrusu o yakın ilişki. Çeşitlendiriyor. Evet, evet. evet. Dolayısıyla evet. E, ilişkiye geçme olasılığı evet. da artıyor. Evet. Evet. Bir de şey, bir şeyleri de hazırladı beni. Yani burada bir arsızlık var genel olarak bu tip tip demelerde, bu ortamlarda Hı -hı. Hı -hı. bir küçük bir arsızlık. Yani ben öyle görüyorum ya da. Evet. E, şimdi yedi günah yapıyorum. Öyle mi? Yedi günah ee, yedisinde de bir aşırılık bir arsızlık var. Buradan o yedi günahı taşıyacağım <gülüyor> olacak herhalde epey. Evet. Heyecana bekliyoruz. Ellerinize sağlık. Çok Eylemiz. teşekkür ederim. Çok çok teşekkür, teşekkür Eylemiz. ederim. Ellerinize